Evet bizden Nuh Suresinde Nuh Aleyhisselam kısaca özetlersek surenin mukaddimesini, girişini, tefsirini özetlersek. Nuh Aleyhisselam diyor ki gece gündüz davet ettim ben bunları. Gizli, açık, aleni olarak hep çağırdım. Onlar ise bana, onlar ise bana kulaklarını, ellerini kulaklarına sokarak, elbiselerini, başlarını örterek cevap verdiler. Yani seni dinlemiyoruz dediler. Peki Nuh Aleyhisselam'ın çağırdığı hakikat neydi? Neye davet etti bu insanları? U'budu <gülüyor> rabbekum. Rabbinize? Yalnızca ona ibadet edin. Ma lekum min gayrihi. Sizler için ondan başka ilah yoktur. Sizler için ondan başka ibadet olunacak hak mabud, hak ilah yoktur. Tabi Nuh Aleyhisselam kavminin tevhid ve şirk e, tarihinde çok önemli bir yeri var. Şeytanın yeryüzünde şirki izhar edip ortaya çıkardığı, insanları şirke düşürdüğü, şirkin ortaya çıktığı ilk asırlar. Nasıl ki insanlığın ilk asırları sayılıyor Adem Aleyhisselam'dan sonra. Nuhun Aleyhisselam'ın kavmi de e, şirk bakımından e, Allah'a şirk koşma adına yeryüzünde yani bu çığırı başlatan insanlar. İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu sahibi hadiste Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh e, olayı anlatıyor. Diyor ki tabii şirk öyle bir şey ki yani bazı hastalıklar vardır ya virüs oraya yerleşti mi çıkmaz. Yani doktor sana der ki yani bu şu an işte virüsü ne yaptık? Kontrol altına aldık ama en ufak bir soğuk algınlığında bu ne yapacaktır hemen? yayılacaktır. O orada vardır diyor doktor. Yani o mikrop orada, virüs orada. İşte sen onu iyi kolla, iyi koru. Eğer korumazsan, koruma altına almazsan o bölgede ne olacak? O virüs tekrardan diyor ha harekete geçecektir. Şirk de böyle bir şey arkadaşlar. Kıyamete kadar, kıyamete kadar yeryüzünde şirk olacak. Bugün lat denen bir putu bilmiyoruz ama nerede olduğunu Nereye gittiğini bilmiyoruz. Yıkıldı gitti. Ama Allah Resulü diyor ki, Kıyamet gününde, yakın, yakın Kıyamet ahvalinde, tekrardan Latanı abulacak ibadet olunacak. Lata ibadet olunmadan Kıyamet kopmayacak diyor Allah Rasulü. Şimdi Nuhun, Nuh, Nuh Aleyhisselamın kavmi, Ademle Nuh arasındaki o, böl o bölümde yaşayan insanlar, Allah taraya ilk şirk koşan insanlar. İlk ortak koşan insanlar. Şirkin tarihçesi bakımından da çok önemli. Çünkü şeytan görüyoruz ki hep aynı tuzağı kuruyor, aynı hileyi kuruyor. Şeytanın kurduğu seni arıyor diyelim, hep aynı. O da salih kimselerle allah Teala'ya yakınlaşma adı altında ibadetleri o salih kimselere yaptırıp insanları şirke düşürmek. i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nuh kavminde, Nuh suresinde geçen Bunlar o kavmin salih insanlarıydı. Evliyalarıydı. Bunlar vefat ettikten sonra şeytan bunların çocuklarına geldi. Şeytan bunların çocuklarına, torunlarına, bu salih insanların resimlerini daha sonra da heykellerini, taşlarını ne yaptı? Diktirdi. Yani. Ve şeytan bu insanlara şöyle yaklaştı. Sizin içinizde yaşayan musalih kimseler, Allah'a çok ibadet eden kullardı. Sizler ibadet konusunda gevşeksiniz. Bunları hatırlayarak, bunlara bakarak, bunların Allah'a olan ibadetlerini hatırlayın. Ve siz de böylece Allah'a ibadet edin. Daha da hırslı olun. Sonraki nesillere de ne yaptı? Bunlar Allah'ın velileridir, evliyalarıdır. Allah'a bunları, bunlara ibadet ederek yaklaşın, takarrub edin. Yani birkaç nesil sonra ibadet nereye sarf edildi? Vedde, suha, yeğusya, yok nesr. Dedim ya hani bir virüs gibi. Yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra Mekke müşriklerine geliyoruz. Mekke müşrikleri. Kaç bin yıl geçmiş aradan. Normalde unutulmuş diye zannediyoruz. Diyor ki e, i̇bn Abbas, yine Bukhari'nin rivayeti. Diyor ki Nuh'un kavminin taptığı putlar Arapların diyor taptığı putlar haline geldi. Diyor ki Ved Kelp kabilesinin diyor taptığı bir puttu. Yani Ved kendine neyi alıyor? Putlardan, ibadet ettiği ilahlardan Kelp kabilesi Ved alıyor. Ved, ved putunu alıyor ve <Sesan> amm aswa Huzeyl kabilesi. Swa Huzeyl. Çünkü şeytan düşünün. Yani tufan olmuş. Belki o putların e, yeryüzünde hiçbir şey kalmadı. Kalıntısı kalmadı. Ama şeytan sonraki nesillere gelerek ne yaptı bunu? Vahyetti. Bunu fısıldadı. Bugün de öyle. Yani insanlar şirk dediğim hep aynı olacak. O virüs uyuyan virüs var ya. Zayıf ilim zayıfladığı zaman Tevhide davet zayıfladığı zaman o virüs hemen ne yapıyor? Hastalık ortaya çıkıyor. Bizim memleketlerde, Trakya tarafında anlatıyorlar. Bir tane insanların gelip yanında mum yaktığı bir şey var, mezar. Diyorlar ki burada hiçbir mezar yok. Bir gün kazılıyor, içinden kemik çıkıyor. Hatta çıkan kemikler hayvan kemiği. Orada bulunan bir tarikat hocası şeyhi diyor ki burada bir evliyadan birisi yatıyor. Ve o günden itibaren oraya bir mermer çevriliyor, Bir e, demirden bir parmaklık yapılıyor. Ve orası şu anda Allah ile birlikte yönelilen, oradan yardımın istenilen bir makam haline geliyor, türbe haline geliyor. Şimdi bu Nuh kavminin ibadet ettiği aleyhisselamın ibadet ettiği putlar Araplara kadar ne oldu? Ulaştı, geldi. Demek ki birileri tarih bilgisi olan, geçmiş bilgisi olan, şeytanın fısıldaması hareket eden birileri dedi ki bizim ibadet ettiğimiz, Allah'a yakınlaşmak için aracı olarak aldığımız putumuz kim? Vıd. Bir grup dedi ki bizimkisi Suwa, Her kabile ne yapıyor? İde bununla övünüyor, bununla övünüyor. Yaguz putu ise Gatif oğullarından Murat kabilesinin, Yavuk ise Hemdan, Nesir ise Himir kabilesinin ilahları olmuş. Yani herkes birisinin ne yapmış kendine almış. Bugün de olduğu gibi her bir cemaatin kendine ait neyi var. Türbesi var. Yani falanca cemaatin gittiği, ziyaret ettiği yardım istediği türbelerle falanca cemaatin farklı. Tamam geçerken uğruyorlar ama direkt ziyaret kastıyla, yardım isteme kastıyla her cemaatin gittiği türbe farklı. A cemaati Kastamonu'ya gidiyor. B cemaati Urfa'ya gidiyor. C cemaati bilmem nereye gidiyor. Bu topluluk allah Teala yeryüzünde ilk koşan topluluk. Nuh kavmi. Ve Nuh aleyhisselam 950 sene boyunca bunlara Allah'a ibadet edin, Allah'a ibadet edin, Allah'a ibadet edin diyor. Ara döneme bakın. Nuh Aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ara dönemine araya bakın. İbrahim aleyhisselam geliyor. İbrahim aleyhisselamın kavminde de hep ne var? Allah ile birlikte ibadet olunan ilahlar, putlar var. Ve İbrahim aleyhisselamın çok çarpıcı bir duası var ve beni Rabbim beni ve çoluğumu çocuğumu bu putlara ibadet etmekten alıkoy, uzak tut. Onlar birçok kullarını ne yaptı? İnsanları sapıttı. Doğa yapan İbrahim aleyhisselam. Putları yerle bir eden peygamber bu konuda Allah'tan ne yapıyor? Yardım istiyor. Ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Gözlerini dünyaya açtığı topraklar, coğrafya Mekke, Allah'ın evi Beytullah'ın olduğu yer ve içinde yüzlerce putun bulunduğu, insanların Allah ile birlikte ibadet edip şirk koştuğu bir hayat var, yaşam var. Adamlara gidip sorduğun zaman, niye bunlara ibadet ediyorsunuz dediğiniz zaman, diyorlar ki biz bunlar ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Demek arkadaşlar o yani şirk hastalığı, marazı, şeytanın her zaman yeryüzünde hayatta kalması için gayret ettiği, çalıştığı bir hastalık. Çünkü şirk günahların içinde affolunmayacak ölündüğü, üzeriyle, üzerine ölündüğü zaman şirkle ölündüğü zaman affolunmayacak tek günah. Kişiyi ebedi en cehenneme sokacak Tek günah. Bundan dolayı da e, Nuh Aleyhisselam e, 950 sene davet ediyor. Yok, icabet eden yok. Sadece Nuh'un yalnızca Allah'a ibadet edin dediği davetini çok az bir topluluk iman ediyor. Nuh Aleyhisselam da artık tabi sabrı tükeniyor, bedduasını yapıyor. لَا تَدَرْ عَلَى الْاَرْضِ بِنَ الْكَافِرِينَ Yer Yeryüzünde gezip dolaşan, yaşayan hiçbir kafiri bırakma, müşri bırakma diye beddua ediyor. Ve tufan geliyor. Öyleyse bizler bu konuda çok gayretli olmamız gerekiyor. Çirk ve tevhid hususunda. Çünkü bugün insanların birçoğu Allah'a ibadet edeyim derken, Allah'a yakınlaşayım derken Allah'tan uzaklaşıyor farkında değil. Yani bir kere İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duayı bilmeyen, onu söylemeyen, onunla Allah'a yalvarmayan insan henüz daha şirkin tehlikesini anlayabilmiş değildir. Rabbü cünübni ve beniyye enne abudel esnam. Rabbim beni ve zürriyetimi putlara ibadet etmekten alıkoy uzak tut. Öyleyse bizler bu konuyu tevhidi sürekli işlememiz gerekiyor. Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene anlattığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in 23 sene anlattığı bir konu. İslam'ın aslı, esası, usulü bu. Tevhid. Bunun için gayretli olmamız gerekiyor. Bugünkü yeryüzünde de, yaşadığımız çağda da, zamanda da yani insanlar mistik bir şeyler arıyorlar. Böyle fanus, mum, ondan sonra özel ritimler, kendilerine tarz koydukları yaşam biçimleri böyle işte birisi bunu Avrupa'dan kalkıyor Budizm'de Budizm buluyor. Birisi Avrupa'dan kalkıyor Türkiye'nin bir şehrinde buluyor. Birisi de kalkıyor bunu yüce Rabbimizin kitabında, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde buluyor. Öyleyse Rabbi Nizam'da delelim ki bu nimeti bize bahşetmiş tevhid nimetini. Bunu çoluğumuzu, çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi korumaya çalışalım. İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duayı da dilimizden düşürmeyelim. Rabbi cubni ve beniye en na'budal Evet bunu nezniyoruz inşallah bu hafta. la ilaha illa